Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yürüdür. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat, dalalet, her dalalette ateştedir. Allah subhanahu ve teala hepimize hayır versin, şeytana uydurmasın razı olacağı amelleri istemeye hepimize nasip etsin. Bizleri bugün Allah rızası, Allah bizleri rızasıyla bir araya getirdiği gibi yarın kıyamette cennette de cemalini görenlerden emin Allah subhanahu ve teala bizlerdeki şeytani huyları hayırlısıyla değiştirsin. Ve ensarlan macirin kardeşliği gibi bizlere de kardeşliği nasip etsin. dışarıdan her türlü fitneden, fesattan bizleri korusun. Kardeşlerim, evet. bizler şöyle bir ortamda Allah'a hamdolsun, İslam'ı yaşamaya çalışan insanlar için. Muhakkak ki İslam'ın hakim olmadığı ve yaşantıda İslam'ın hakim olmadığı ve ticarette İslam'ın hakim olmadığı bir ortamda tabii ki Müslümanların da ahlakının, yaşantısının, hareketinin, ileriye bakışının aynı olması da mümkündü. Haliksel Bugünkü mevzuyu işte bunun için seçtim. Yani Kişi sevdiğiyle beraber. Elbette ki bu kirlenmenin içinde insanlar ama yaşantıda, ama ahlakta, ama hayatına İslam'ı geçirip geçirmeme noktası, noktasında hangi imana şahitse muhakkak o nisbette imana şahit olan insanlarla bir araya gelir. Arkadaşlık yapar, fikir birliği yapar. Dönem dönem insanlar hep gruplaşmıştır. Gruplaşmasına sebep de kişi sevdiğiyle beraber olduğundan kaynaklanır. Çünkü Allah Resulü'nün sülatı ve Resulü selam Ebu Davut'un kitab-ı sünnede gelen rivayette kişi diyor birini sevdi mi gözü artık ona kördür. Yani hatalarını görmezdir. Kördür. Ondaki hep iyilikleri ne yapar? Görür. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam münafıkların sıfatlarından bahsederken nizalaştığında aşırı gidenler sıfatlarından birinde. Yani doğru anda, sevdiği anda sevdiğinin yüzüne kötü hareketleri söyleyemeyip de ara bozulduğunda, bir husumet olduğunda bir şeyleri dillendiriyorsa o münafığın vasıtlarından der. Çünkü seven insan sevdiğini ne yapar? Allah için sever. Ve Allah için sevdiği o insanın da cennete gitmesi için ne yapar? Onu çekip çevirir. Dinini öğretir. Ahlakını öğretir. Onunla uğraşır. Hatta ki bundan rahatsız olabilir. Gayet normal birisi. Ben demirle tüm işçiliği yaptım. Demirden cürüfü ayrıştırırken, cur, diye sesler çıkar. Elbette ki insandan da kötü huyları çıkartırken, hoşlanılmayan seslerde ne yapar? Çıkar. Ama cürüfsüz bir demirle cürüfü demir aynı mıdır? Kaba saba topluma kazanılmayan, içine kapanık, içindeki güzellikleri topluma aktaramayan bir insanla Aktaran aynı mıdır? Değil. Ama ustalar ne kadar usta dönse de elbette ki elinde çekiş olduğu için ve demire de hep çekiş vurduğu için demir çekici sevmez. Çünkü kafasına her zaman çekiş vurduğu için. Evet bugünkü konumuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen Kişi sevdiğiyle beraberdir rivayeti üzerine. Bu hadisi hemen hemen bütün hadis mecmualarında görmüşsünüzdür, okumuşsunuzdur. Senet yönüne gelmeyeceğim, Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sefere giderken şahabeden bir tanesi onunla birlikte sefere gidemiyor. Hadisinin esbabı vurduğuyla anlatayım ki hem bize yakışsın. Seferden döner dönmez Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıydı. Göremediği kardeşini hemen ziyaret ederdi. Ve ilk ziyaret ettiği insanlardan da savaşa giderken hasta bıraktığı asabıydı. Geliyor bakıyor ki bıraktığından çok kötü bir halde, Zayıflamış bitkin, düşmüş, yani artık ölümden kalım araşı denir ya, öyle bir vaziyette. Ne oldu sana diyor? Sen böyle değildin. E Allah'ın Resulü diyor, seninle diyor, beraber sefere çıkamam. Düşündüm ki diyor, sen Allah'ın resulusun. Ben şey bir kulum. Senin hayrınla, benim hayrım bir mi? Bir. Düşüncelere bak şimdi, gelişiyor. Diyor ki, sen Allah'ın diyor. Şimdi savaşa gittiğini düşündüm. Senden ayrılığı düşündüm. Bu bana çok ağır geldi diyor. Yani seni görememek. Sonra senin peygamberliğini hayrını düşündüm. Cennetteki yerini biz seni orada da göremeyeceğimiz aklıma geldi. Ve diyor üzüntüm kat kat arttı. Ve gördüğün gibi diyor bu da beni iyice bir tat düşürdü diyor. Aleyhissalatü Vesselam göğsüne vurur. İzinme diyor kişi sevdiğiyle beraber. Orada da orada Evet. Allah bizi sevdiği inşallah zan eylesin kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki şu üç şey kimde bulunursa imanın tadını ne yapar? Alır. Bunlardan birincisi Allah'ı ve Resul'unu yani Allah ve Resul'ün her ikisini her şeyin üzerinde şu anda. Şu bunu yapmış mı? Becermiş. Allah onlardan razı olsun. Anladım. Sonra bakın, akide yönünde kardeşlere geliyor. İkincisi diyor ki bir kimseyi yalnız ne için seveceksin? Anladım. Allah için seveceksin. Bu uzun o da. Anladım. Ve Üçüncü olarak bu rivayette nefsi gösteriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ne diyor? Küfre girmektense ateşe girmeyi tercih eden imanın lezzetini bütün damarlarında ne yapar? Hisseder. İşte bu müminlerin imanın lezzetini bütün damarlarında bulabilen insanların özellikleri. Allah Azze ve Celle Allah Azze ve Celle ...bizleri bunlardan kesin kardeşlerim. Aleykissalammu rehmatullah. Evet. Bunun için... ...bu rivayete göre... ...Aleykissalammu rehmatullah. Aleykissalammu rehmatullah. Aleykissalammu rehmatullah. Biz de peygamberleri... ...kıstıkları... ...şehitleri, salihleri, alimleri... ...Allah için şeylerdir. Ve onlar... Allah'ın sevdiklerini yapmışlar ve bu sebeple de Allah için ne yapmışlardır? Sevilmişlerdir. Bu da sevileni Allah'ı sevmenin kemalindendir kardeşler. Kafirleri, münafıkları, bidat ve İslam ehlini ise bizler sevemeyiz. Nefret ederiz çünkü onlar Allah'ın sevmediği işleri yapmışlar ve onlara Allah için de biz ne yaparız? Boğuz ederiz. Yani biz Müslümanlar şaflarını çok net ve güzel bir şekilde koymak zorundayız. Bunları yapmadığımız zaman ticaretiniz, komşuluğunuz, arkadaşlığınız netleşemez. Mümkün değil. Birine verdiğin yani kafire, bidatçıya fâşığa göstermiş olduğun bir yüzü mümin kardeşine ne yapamazsın? Gösteremezsin. Onun için dengeleri bulmak zorundasınız. Kim dengeleri bulursa, böyle yaparsa Allah için şey ve Allah için de ne yapar? boz etmiş. Olur. Buna razı olsun. Kardeşlerim, kişi dünyada kimi sever, kimi dost edinirse, onunla hasıl olur. Bakın, Rabbimiz Resul'ün diliyle şöyle diyor. Hani halk arasında Hadis-i Kutsu diyorlar ya, biz hadis Şerif diyoruz, Ey Ademoğlu, iyilik olarak kastettiğin lehine, kötülük olarak da bir fiil kazandığın aleyhinedir. Sevabını unduğun amelin sana ve sen sevdiğinle berabersin. Kim hangi yolda ölürse, o yolun yolcularından olur. Yani herkes yaşantısını şöyle bir kontrol etmesi gerekir. Hangi yolda gidiyorsan o yolda ölecek. Yani başka bir yolda değil. Birisi gelip de ya sen camidesin bak cami ehlindeyensin değil. Hangi yoldaysan? Bu da gösteriyor ki bir Müslüman gittiği yolu her zaman ne yapacak? Kontrol edecek. Etmezse şeytan her zaman kapıdadır. Görmediğini gösterir. Görülmeyeceği gösterir. Konuş diyeceğini konuşturmaz. Konuşma dediğini konuşturur. Bakın Allah Azze ve Celle diyor ki Zuhrufaklı şiddet O gün Allah'tan korkanlar hariç dost olanlar birbirine düşmandırlar. Kim bunlar? Alemen, Allah için bir araya gelenler orada düşmanlık yapmazlar arka sokaklarda, odalarda bir araya gelenler, bugün birbirine ne yaparlar? Düşmanlık. Düşmanlık yaparlar. Çünkü alemen meydanda konuşmayan, kapalı kapılar ardında konuşan insanlar, yarın Allah'ın huzurunda birbirine ne yapacak? Düşmanlık yapacak. Allah için söyleyenler, Allah için bir araya gelen insanlarsa, her zaman doğrudur. Burada da, orada da. evet, Şüphesiz düşmanların dostlıkları, şey üzerine toplanmış bulundukları dünyayı sevgi, sevgiden kaynaklanır. Ve dünyayı çok sevmelerinden birbirini çapıktla sürüklerler. O gün değişe birbirlerini kıymazlardır. Birbirlerinin şapıklığına uydukları için kötü neticeyi yine birbirlerine ne yapacak, ısrarlayacak. Bu beni çapıktı diyecek. Onun cezası iki kat olsun. O ne diyecek? E ben bir kişiyim, bunlar bir sürü. Bunlar mı çok? Ben mi çok? Ne olacak? Hepsi orada birbirini suçlayacaklar. Diyorum. Peki iman edenler ne yapacak kardeşler? Benim kardeşim ya Rabbi, günah işlemiş olabilir, isyan etmiş olabilir. Ama sen rahmansın, onu affedeceksin. Bak ben ona şahitim. Güzel güzel işler yaptı. Sen de onun Rabbısın. Ya Rabbi onu affet diye ne yapacak? Şefaatçi olacak. Ve hatta ayaklarından dizlerine kadar, topuklarına kadar ateşe girip kardeşlerini orada ne yapacak? Çıkaracak. Soruyorlar Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a. Onlara ateş, zarar vermeyecek mi? Hayırdır. Çünkü onlar cennete gidiyor. Yani Cennete giren kardeşin orada ne yapmayacak? Unutmayacak. Evet. Birbirini seven insanlar burada birbirlerini seven insanlar kurtulmak için orada birbirini seven düşmanlara ne yapacak? Dönüşü verecek. Demek ki zalimlik yapan kendi hasret pişmanlık esef yiyecek. Ama o gün pişmanlık insanlara hiçbir zaman faydayı ne Vermeyecek. Bakın Rabbimiz'in ayetlerine şöyle bir kulak verelim. Allah Azze ve Celle Furkan Suresinin 27 ve 29'a kadar ayetlerinde diyor ki O gün zalim kimseler ellerini sıracak. Diyecekler ki eyvah keşke peygamberin yanında bir yol tutsaydım. Eyvah keşke falancayı dost gitmasaydım. Çünkü Kur'an bana gelmişken o hakikaten ben ondan saptırdı. Yani bu kadar masyarak varken onlara ne yapmadı? Görmedi. Şeytan insanı uçuruma sürükleyip sonra yapayalnız ve yardımcısız bırakıverir. Ben size bunu yapın demedim. Ben alemlerin Rabbim'den korkarım deyip ne yapacak? Sıvışıp gidecek. Yani sadece resrese veren diyor şeytan. Sadece. Evet. Bütün dostlar yanındakilerini susturacak. Sesini İslam ile yükseltip üzüntüsünden uzaklaşmaya çalışacak. Fakat kimse ona cevap ne yapamayacak? Veremeyecek. Bütün sevdikleri, yakın dostları ondan ayrılmış. O da pişmanlık ve üzüntüsünden ne yapacak? Elini ısırmaya başlayacak. Evet. Isırmak için bir eli de yetmez. Bir o elini bir bu bir elini ya da pişmanlığının şiddetinden dolayı her kişi elini ne yapacak? Işıracak. Şimdi bazı insanlar vardır. Hırsını alamayınca kafayı duvara vuran, elini ayağını ışıranlar vardır. Burada da bakın hırsını alamadığı için. Niye? Niye hırsını alamıyor? O gün anlamadığını ateşi görünce anladığı için. Ve elini ayağını ışırmaya başlıyor. Evet. Ve Dostları da o düşmanlıklarının yüzünden kederleriyle meşgundurlar. Meşguldurlar. Güven, iddian ve huzur içinde çırpınanlar ise Allah için birbirini sevenler ise ilk daha kıyamet kopmuş, mahşer yeri kurulmuş. Allah Azze ve Celle benim için şevişenler nerede diye ne yapacak? Şevişlenecek. İşte oradayım ben buradayım, ben Allah için seviyorum diyen, şanlı kullardan eylesin bizlere. İşte bunlar kardeşlerim, hesapsız cennete girme <Gülüyor> insanlar. Yani Allah için sevişenler, mahşer yerinde ne yapacak? Hesapsız doğru arşın gölgesinin altına gidecek. Birbirine kuru kuruya ben seni seviyorum deme yeterli değil kardeşler. O sevginin bir tezahürü gerekir. Allah için seviyorsanız, o zaman Allah'ın istediği o Kur'an ahlakıyla ahlaklanıp, ondan sonra sevdiğinin ameliyle mezahürünü göstermeniz gerekir. Yoksa kuru kuruya ben seni seviyorum deyip bunu cidden hareket etmekten değil. Evet, Allah'ın celali için birbirini ziyaret edenlerse, Allah'ın celali için birbirine nasihat edenlerdir. Burada dikkat ederseniz celal kelimesiyle e, cidrettik neden Allah'ın celali için çünkü yapılan maşiyatın tutulmamaşında kişinin işlediği günah kendisini cehennem ateşine doğru ne yapacaktır götürecektir bakın Zuhruf 68'den 69'a kadar olan ayetlerde Allah Azze ve Celle diyor ki Allah takva sahiplerine şöyle mida eder Ey ayetlerime iman eden, Müslüman olan kullarım, bugün size hiçbir korku yok yok ve siz üzülmeyeceksiniz. Allah kalplerimizi kendi yolunda birleştirsin. Bizi sevdiklerinden ve Allah'ı sevenlerin sevdiği insanlardan eylesin. Allah Azze ve Celle sevdiği amelleri de bizlere sevdesin. Aleyküm selamlar Biliyoruz ki kişi sevdiği kimselerle beraber haş olmayacaktır Elbette ki bizler de hayırları seversek, onlarla beraber olursak, onların eserlerine tabi olur, yollarını yol ediniriz ve bununla da kurtuluşumuz ne olur. Mümkün olur. Kusurlardan kurtulmak isteyen kimse kamil ve faziletli bir dost edinmelidir. Hani atalar der ya, Kılarozlu kargı olanın ne derler? Ne derler? Ne Bunu... yıldır? Evet, burnu boktan kurtulmaz görmez. Uzun arkadaşlık sonunda kendisine kusurlarını açıkça söylediği zaman onun gerçek dostluğuna inanırsın. Bir daha o kusuru işlemesin. Senin hiçbir kusurunu bilmiyorum dediği zaman bununla yetinmesin. Hatta istemesin. Çünkü hepimiz toplumun başında da dediğim gibi kardeşlerim İslam'ın hakim olmadığı bir yerde yaşıyoruz. Ama bir arkadaşımızdan ama iş yerinden, çalıştığımız ortamdan gerek ev yaşantısından bir yerlerden hep kirlenen insanlar. Allah salih amellerle arananlardan değildir. Bizler birbirinin hatalarını aramakla değil, hatalarını düzeltmekle, ayıplarını işa etmekle değil, ayıplarını kapatmakla mükellefiz. Allah biz onlardan kilsin. Evet, ama kalpler döndüğü zaman ayet-i kerimede diyor ki Allah Azze ve Celle. Onlara yeryüzünde bozgunculuk yapmayın deyince ne derler Ali? Biz istiharenatsız derler. Değil mi? Kime derler Erzan bunu? Hep peygamberlere ve salih insanlara bu sözden söylenmiştir. Onlara yeryüzünde bozgunculuk yapmayın dediğimde onlar der ki: Biz ıstıa etcisiz. Asıl bozguncu sizsiniz. Eğer yeryüzü ishab olmuş, bozulmuşsa, salih insanlar, davetçi insanlar muhakkak bir şeyden suslanacak. Suslanmalı da. Suslanmalı da çünkü bu sünnetullah. Ta Adem'den günümüze kadar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ve onun takipçileri, davetçilere baktığımızda başlarına gelmemiş bir şey ne yapmamış, kalmamış. Soruyorum Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zevcesi Ayşe annemize İstiratan hangi kavim? Asat değil mi? Saabelerle hiç konuşmadım mı? İnen ayet kelamıda ne diyor? Bu bile sizin için hayır oldu. Bunları duyduğunuzda bu, bu apaçık bir iftiradı dememiz gerekmez mi diyor? Ama bu bile sizin için nedir? Bir hayır oldu. Yani. Bundan sonraki Müslümanlar duydukları her şeye ne yapmayacak? Evet. Kulak vermeyecek. Hayır olana kulak verecek. Hayırda bir araya gelecek. Hayırı dillendirecek. Şerse örtecek. Tamir etme yoluna gidecek. Evet. Ebu Kureyre'den gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Kişi dostunun dini üzerinedir. Bu nedenle diyor Kiminle dostluk yaptığınızda ne yapın? Dikkat Çok dikkat edin. Niye? Bir gün bir gün arkadaşlardan bir tanesi geldi. Ya abi dedi falana dikkat et. Niye? Hep senin yanında senin gibi konuşuyor. Senin gibi diyor bize dayılık yapıyor. Şöyle diyor falan. Tamam diyor ben size işte dayılık mı yapıyorum? Ya diyor, sen yapmıyorsun ama diyor. Onun yaptığı zorumuza gidiyor diyor. Ha Ben anladım ki benim yaptığımda da gidiyor. Demek ki bizler hareketlerimize ne yapacağız? Çok dikkat edeceğiz. Konuştuğumuz kelime neyse, yanımızdaki de ne yapıyor? Aynı ses tonuyla, aynı el hareketiyle, mimiyle ne yapıyor? Yapma yoluna gidiyor. Birisi hayır konuşuyorsa, o da hayır konuşuyor. Öbürü şer konuşuyorsa, o da ne yapıyor? Hayrı bırakıyor, hayırlı yolu bırakıyor, yaptığı hayırları siliyor, şerlerle uğraşmaya başlıyor. Evet. onun için herkes dost ettiği, dost olduğu insana dikkat etsin. Evet. Allah için sevme ve Allah için buğz etme imanın aktında sağlam bir kurtluk kardeşler. Ben hepinizi Allah için seviyorum. Gönülden söylüyorum. Hiçbir sıkıntı duymadan. An, izme. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki imanın en sağlam kulp kul, Allah için sevme Allah için nefret etme yani sağlam kulptan yapışmak istiyorsan bu ahlakı ne yapacaksın? edineceksin ve Allah Resulü ve Vesulam birini sevdiğini zaman ne yapın? ona Tamam. herkes yanındakine söylesin ben seni Allah için seviyorum Evet. Bu sünnete her zaman isteyin kardeşlerim. Karşıdaki de ne diyecek? Beni rızası için sevdiğin Allah, Allah. seni söylesin. Ve dua edebilirsiniz kardeşinize. Allah seni hayırlıdır, cennetine cennetine diye bulursunuz. Evet. Bakın Allah Resulü ve Vesselam bu meanda ülfetin kalıcılığı için bizlere ne yapıyor? Yol gösteriyor. Düşün bir kardeşinden aramda benim bir sıkıntı olsa. Hatta dönemez mi? Sevgi ve nefret birbirine çok yakındır. Bir bakarsın birisi birini çok sever. Ona gider. Evlenme teklifi eder. Bir şey yapar. Kabul etmediğini bakarsın ki ona Hemen nefret lan yani daha dün seviyordun, ölüyordun. Ne oldu? Anında ne yapar deme. Ha bunu bu yönde değil ama Ali ben seni Allah için çok seviyorum. <gülüyor> Bak, kalp apt aktardığında, aradaki en ufak bir kırgınlığı bir söz ne yapar? Götürür. Yani Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem kalpteki ülfetin artması için en önemli kelimeleri seçmiş. En az kullandığımız kelimeler de nedir? Selam. Selam. Hoş geldin abi. Evet. Demek ki birimiz bir kardeşini Allah için sevmişse bunu ne ona bildirsin. Zira bu ülfette kalıcılık ve sevgide sebaptır. Allah için bu sünneti yaşatın kardeşler. Celle söylememe gerek yok. bence Celle'ye her zaman çok sağ olun. Allah'ın isimleri islat ve selam biliyorsunuz geçmiş ümmetlerden iki hasret var size de sirayet etti yani burada ashabını gösteriyor ama anlatan bir insan olmam hesabı ben de sizi göstermek zorundayım geçmiş ümmetlerden iki şey sirayet etmiş neymiş azmi bir ikindi alık biri de hasret. Biri de hasret. Diyor ki Ali Selatullah. Bu bir yüzgüdür diyor. Asap bakıyor ilk defa duymuş bu kelimeyi. Saçı tıraş eder demiyorum. dilini tıraş eder. Diyor. Buraya kadarı kelimizi nakleder. Bundan sonrasını bütün hadis kitaplarında bulabilirsiniz. Siz iman etmedikçe seni giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmez. E, birbirimizi sevmeyeceğimiz hasretler olmaz mı? Olur. Yani onun karşı biraz kalındır, benimki incedir. Burnu kalındır, incedir. Dili keskindir, yumuşaktır. Kimi der, kimi demez. Muhakkak insanların incineceği veya bir şeyler olmaz mı? Olur. Ama Müslümansak birbirimizi seveceğiz arkadaşlar. Çünkü bu imanın bir gereği. Ve diyor ki, devam ediyor. Size bir hasdet söyleyeyim. Selam dersinde hatırlayacaksınız evet. üzerinde hassasiyet verir, mu? selam ve Aranızda selamı ne yapın? Evet. Yani hepince selam aleyküm. Evet. Bakın hadisi ters işletelim şimdi. Selam var mı? Var. var. Demek ki aranızda muhabbet var. Selam yok mu? Muhabbet? Yok. Cennet? Yok. Yok. İman? Yok. Yok. Ne var? Hachet ve kimdarlık var. Hachete anlatırken Allah Resulü ne diyor Aleyhisselatü Resulam? Ateşin odunu yediği gibi amelleri ne yapar? Evet. Hepimizin kendine göre amelleri nedir? Vardır. Kiminin beden gücüyle mal gücüyle yani Allah hepimizin salih amellerini artırsın. Allah hızlı kılsın. Kısır, Bunlar vardır ama hangimiz ister bu amellerin yok olmasını hiçbirimiz istemez. Öyleyse çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bunları sağlama ancak birbirimizi sevme birbirimizle ülfet etmekten mümkün. Ülfeti taşın hareketlerle değil. Evet. Ve bakın Allah Resulü Aleyhisselatü ve Şulam, ülfeti artırıcı bir tavsiyesi daha var. Birincisi neydi? Selam. Ben Ramazan şunu Allah için seviyorum. An İzma. İkincisi ise Hı. maddi. Hediyeli için Yani birbirimize ne yapın? Hediye verin. Bakın mesela seminerde arkadaşlara misafir dağıttık. Ne yaptılar? Herkesin çok hoşuna gitti. Yani gül. Hatta buradan bir arkadaş ya annem de bir çok sever. Tuttuk bir gül daha verdi kaç liraya aldı Fali? 40 kuruşa. 40 kuruşa bir kardeşimizin gönlünü aldık. 40 kuruşa. Afiyatına çift söylediğin, yani Pazarlık yaparak aldığımız için toptan bir gülü 40 kuruşa aldık. Kokuyor <gülüyor> Sana bir daha gel oğlum. Kardeş. İyiyor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evet. Yoksa, Tabii anlayışlar farklı. Aynı kelimeyi söylüyoruz. O gerçek anlıyor. Sen ne anladın? Koku anladın. Elini Demek dedin. ki Bilmiyorum, ben hocamı seviyorum. Evet. Satmam. Evet. Demek ki hediyeleşme insanların arasında. Ülfeti ne yapıyormuş? Artırıyor. Ve hediyeleşme derken size mi yaptım? Bayan kardeşlere mi hatırlamıyorum. Hediye derken de senin kullanıp attığın değil. Eminsin. Kendi nefsin için neyi arzuluyorsan kardeşine de ne yapıyorsun? Onu harcılayacaksın. sevgilin malda. at benim buna ihtiyacım yok deyip bir tarafa bıraktığından değil. Tamam o da hediye. Ama Allah Resulü'nün burada Allah'ın dediği ve Resulü'nün dediği sevdiğiniz en sevdiğimiz malda. Kardeşime de ne yapacaksın? Vereceksin. Evet. Bu da nedir? Hediyeleşin. Bakın biz de halk arasında böyle görürsünüz. İçiniz böyle sevgiyle dolar, muhabbet eder. Bir tür anlayamazsınız. Ya ben bu adamı yani hiç görmedim. Ama yani bir acayip bir sevgi var. Dersiniz. Bu neden? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Allah Cibril'i çağırır. Der ki ben falan kulu çok sevdim. Sen de sevdim. Cibril meleklerin yanına çıkar. Melek-i talemi der ki Rabbimiz ne dedi? Cibril onlara der ki ben falan kulu çok sevdim. Yani Rabbimiz falan kulu sevdi. Siz de sevdim. Gök ehlinde yer ehline kadar ne yapar. Gelir. Yani birini gördüğünde hiç tanımasan da hiçbir menfaatin olmasa da ona karşı kalpten bir sevgi bir muhabbet, bir saygı duyuyorsan bu Allah'ın ona verdiği nedir? Bir lütuftur. Ve Allah kimi severse dinde ne yapıyor? Fakir, anlayış kılıyor. Ama aynı zamanda öyle olur ki mesela bir yere gidiyorsunuz, bakıyorsunuz bir adamı gördü mü kalbiniz kararıyor. Yani oradan haçasınız geliyor. Aynı şekilde hadisi öbür türlü işletin. Allah diyor birine bu etti mi ne yapar? çağır, ben falan sevmiyorum. Sen de sevme. Meleküt aleme cibril gelir Allah falan sevmiyor. Siz de sevmeyin. Ve yer ehline kadar ne yapar? Bu gelir. Hiç tanımadığınız halde öyle insanları görürsünüz ki kalbiniz ne yapar? ister böyle. Yani nefret edersiniz adamdan ama bir türlü adını ne yapamazsınız? Koyamazsınız. Allah kendilerinden razı olsun. Sahabeler bir gün böyle otururlarken bir tanesi ayaklarını yatıp şöyle oturur. Kim gelirse hiç çekmiyor. Epey bir zaman geçiyor. Kapıdan biri geliyor. Hemen ayaklarını topluyor. Buyur ediyor. Birkaç tanesi rahatsız olur. Diyor ki biz geldik. Hiç toplanmadın alan geldi toplanmadım filanı görünce hemen toplandı. Diyor ki yanıma hayırlı salih bir insan oturmasını istedimdir. Öyle insanlar geliyor yanıma oturuyor ki kalbime kara, karabet bağlıyordur. Yanıma salih bir insan otursun da kalbim böyle açık olsun istedimdir. Yani Allah onlardan razı olsun. Sahabeler hangi ortamda olursa olsun yanındakine yürüdüğüne ticaret yaptığına, komşuluk yaptığına, hepsine ne yapmış? Çok çok dikkat etmiş. Niye? için. Çünkü kalbi para bir adam gelse yanına otursa, sen onunla meşgul edersen onu ona hakla meşgul edemezsin. Böyle. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Fars'dan gelen birini görüyor. Hakikaten dilini iyi kullanan, şerli birisi. Ne diyor Ayşe annemize? Bu kavmin ne şey? Bu şey adam mı Kıybet mi yaptı? Hı? Ne yaptı? Ondaki olan? Neyi yaptı Osman? Vaskolun söyledi. Geliyor adam o kadar güzel davranıyor ki gider gitmez Ayşe annemiz ne diyor? Amma'ya acılık yaptım diyor. Allah Resulü deniyor diyor ki Allah'tan korktuyor. Sen beni hangi içinde aşırı gider gördün? Ve akabinde kavminin en şerli adamıydı. Şerinden emin olmak için yaptı. Demek ki peygamber hanımı dahi olsa peygamberin hareketlerini anlamak sormadan mümkün değil. Yani hareketi bile yanlış bir adam ne yapabiliyor? Anladım. Anlayabiliyor. Geçen İskisayar'da dediğim gibi cahil alim ne yapmaz? Anlayasın. Ne yapmaz Ramazan? Anlayamazsın. Çünkü cahil hiçbir zaman ahlim olmaz. Ama ahlım cahili anlar. Hangisini? cahil, Hadi Karşıdan birisi geliyor. Gerçekten şerli bir adam. Allah Resulü de diyor ki Aişe annemize sırra diyor kavmin en şerli adamı diyor. Ama o geldiğinde o kadar güzel davranıyor ki nasılsın, iyi misin, izzet, ikram adam gidiyor bu hane nakletleri vaikten. Ayşe annemiz diyor ki hem diyeceğini dedi hem de adam geldi tam şeyine davrandı yani o kadar güzel davrandı ki ben buna e, yağcılık yaptım manasında. Aleyküm selamlar amitim Ya Ayşe diyor sen beni hangi işinde aşırı gider gördün? Ayşe annemiz bu duruyor. Analiz edemiyor çünkü. O kavminin diyor en şerli adamıydı şerinden emin olmak için yaptım diyor. Evet. Allah bizi bu hareketleri yapmaya mecbur tutmasın. Amin. Demek ki birini sevdiğimizde yani tanımadığımız bir adamı sevdiğimizde demek ki bu Allah'ın ona verdiği neymiş? Bir sevgiymiş. Onu güzel değerlendirmek lazım. Yani birini hiç tanımadığında, hiç bir yokken ılık ılık bu adam adı sevgi hissedebiliyorsan kalbin demek ki ölmemiş daha diri. Değil. Evet. Allah bizi biri olan kalplerden demiyor. <gülüyor> Bakın Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Vesselam bir sözünde diyor ki Allah'ın kulları içinde öyle kulları vardır ki peygamber olmadıkları halde peygamberler ve şehitler onlara gıpta ederler. Denildi ki onlar kimdir? Onları sevmek isteriz. Evet. Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Onlar Allah'ın nuruyla aralarında akrabalık veya soybağı olmadığı halde birbirlerini sevenlerdir. Yani nerelisin? Çam Sen nerelisin? Yolga'da. Sen? Çam derece. derece Hatay Konya. Bakın şu farklı. Bir bilgi seviyor musunuz? İşte diyor edilecek bir kardeşlik. Allah bizi böylelendirmeylesin. Amin. Yüzleri nurdur ve onlar orada nurdan mideller üzerindedir. İnsanlar korktukları zaman onlar orada hiçbir korku yok. İnsanlar mahzun olduğunda onlara orada hiçbir mahzuniyet yok. Niye? Birbirini ne için sevmiş? Allah için sevmiş. İşte Allah için sevişmelerine binaen Allah da onların hepsini ne yapıyor? Manfı rekletiyor. Ve orada onlara hiçbir korku, hiçbir mahfun olmayı ne yapmıyor? Vermiyor. Rabbim bizi böylelerinden eylesin. Ve arkasından bakın Allah Azze ve Celle'nin Resulü Yunus 62'yi okuyor. Açın gözünüzü. Allah'ın dostları üzerine ne korku vardır, ne de mahzun olacaklardır. Evet, eh, Yunus Demek ki Allah için şevme, Allah'ın nuruyla kalpleri düzenleyen bir bağ. Onu muhafaza eden sevgi, merhamet, şevkat, ziyaretleşme ve Allah'ın celali için buluşmadır. Eğer kul veya kardeşi bir günah işlerse, ne olur? Yaşar. Ya, işte yani. Kalbinde bir nokta olur. Kaflet gündeme gelir ve o gaflet hakkı düşünmeye o insanı ne yapar? Mani Şimdi düşün, ben Mustafa'ya kızgıyorsam, Kızdığımız anındaki Mustafa'ya davranışımla normal bir anındaki davranışım aynı olur mu? Aradaki nedir bu? <gülüyor> Allah razı olsun. İşte ziyaretleşme, birbirine karşı sevgi, merhamet insanları ne yapar? Hayırda buluşturur. Ama işlenen bir günah, kalpte bir nokta, bir gaflet ve kalp ile Allah arasındaki bağda ne yapar? Bir engeldir. Yani şöyle düşünün. Şu bu taraf nasıl? <Gülüyor> Allah hepimizin kalbini böyle eylesin. Şunları da bir günah olarak alın. Beyazdan, yani kalbinizden arada ne var? Bu günahlar var. İşte aynı günahlar böyle perdedir kardeşler. Elkişeh Kemal Kızacak, Allah kendisine hayır versin, cennetine koysun. Ee, bir kardeşimiz konuşurken sormak, ismini kullandığında kızmıştı. Kendi de kullandı. <gülüyor> Allah hayır versin. Ben bilgisayardan yani anladığım kadar, her bölümünden anlamıyorum. Allah razı olsun. Allah seni alim meydanlar. Şimdi bilgisayar devamlı harfli kullanla, kullanla bed sektör diye bir olay var. Yani çukurlar oluşuyor. Ölü bölgeler oluyor. Orada bir bilgi olduğunda alamıyorsunuz. Bozulduğunda. İşte aynen şu noktalar böyle beslektir. Yani işlenen günahlar senin hakkın olduğu bir şeyi sana ne yapmıyor? Getirmiyor. Önünde ne yapıyor? Engeltirmiyor. Allah Azze ve Celle tevbe eden sanmı kullardan öyle. Aleyküm evet. selamlar. Bakın biraz da öbür yönden ele alalım. Rabbimizin Resulü diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Birbirini Allah için veya İslam için seven Sonra da ayrılan iki kimse ancak birinin istediği günah sebebiyle birbirinden ayrılmıştır diyor Yani kişi birbirini severken ayrılmışsa Muhakkak işlenilen günah sebebiyledir. Ve günah iki kardeşin arasını ne yapar? Tek ayrılma sebebi bu. Bunun için kul kardeşinden uzaklık hissederse önce hatayı ne yapacak? Kendinde arayacak. Üçüncüsü önce burnunu sokmayacak. Üçüncü burnunu sokmayacak. İkimiz. Ben bu Fatih'te niye uzaklaştım? Fatih de kendini araştıracak. Hüseyin de kendini ne yapacak? Araştıracak. Araştırdın da insan hatasını bulasın. Senin orada burada konuşmanla bulamaz. Evet. Bir kötülük işlemişse derhal tövbe edecek ve kardeşiyle arasındaki sevgiyi düzeltecek. Vallahi Resulü 4 aleyhissalatü vesselam biriniz kendisi için sevdiği şeyi kardeşi için de sevmedikçe iman etmiş olmaz. Vallahi ben hepimizin Burada olan olmayan kardeşlerim için cennet istiyorum. Kendi mevsim için de, onlar için Allah hepinize cennete girecek amel işlemeyi nasip Demek ki bizler sevdiğini, sevdiğini, insan neyi sever? Vallahi ben cennete girmeyi seviyorum. Orayı istiyorum. Allah'ın rızasını istiyorum. Eğer sizler de istiyorsanız öyle hareket edin. Ve birbirinizi de oraya sokacak amellerle hareket ettirin. Eğer bunu yapmazsanız zaten birbirinize sevmiyorsunuz. Sohbetin biraz içinde bir araya gelenlerin orada düşman olacakları ve birbirlerini kötüleyeceği sahneyi ne yaptık? Zikrettik. Allah Azze ve Celle diyor ki Allah'a ve ahiret gününe inanan bir milletin babaları, oğulları, kardeşleri, yahut akadaları da olsa Allah'a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsiniz. Mücadele 22 Şu telefon kimin arkadaşlar? Demek ki bu iman için nefislerde hassas bir terazi. Müminlerin ayrılmış şafı için taraf olmanın sonu bütün engellerden ayrılma Allah'ın ipiyle sağlam kulpa bağlanmak. Allah bir kimsenin göğüs boşluğunda iki tane kalp ne yapmamış? Koymamış. Sadece bir yazı da okumuştum. Dünyanın en yüksek tepeleri hangisiydi? Evet. Oraya bilim adamları gidiyor. Diyorlar ki Buranın insanı nasıl yaşıyor? Buranın hayvanları o yüksek yerlerde nasıl hayat ikame ediyor? Nasıl? Hayvanlarını keselim bakalım yok. Ne teklif ettilerse adamlar vermiyorlar. Bir tanesi kayadan düşüyor, bekliyorlar. Düşünce ona otopsi yapıyorlar. Çünkü orada oksijen çok farklı olduğu için ciğerleri bir insanın orada yaşama elverişli değil ama hayvanlar yaşıyor. Bakıyorlar ki Allah onlara fazladan bir ciğer daha haklı ya, ya. Ya. Ama kalp iki değil. İnsanın göğüs boşluğunda kalp nedir? Bir. Ya iman tarafında olacak ya küfür tarafında. Başka tarafta değil arkadaşlar. Evet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve müminler için sevgiyle Allah'ın, Resulü'nün, müminlerin düşmanlarının sevgisi bir araya gelemez. İster sevgi ister nefret olsun. iki sevgi veya iki nefret bir kalpte toplanamaz. Bu mümkün değil. Bu mümkün değil. Allah kendisine razı olsun. Tabiinden olan Hasan'ın başının şöyle güzel bir sözü var. Size de nakledeyim. Ben çok severim kendisini kötü kimselerle düşüp kalkan iyi insanlar hakkında suizanda bulunmak yani arkadaşın kötüyse onunla düşüp kalkıyorsan iyi insan hakkında artık suizanda bulunursun demektir yani daha önce hissetmediğini onunla düşüp kalktıktan sonra hiç etmeye başlarsın ve yine diyor ki Allah kendisine razı olsun bir kimse Allah'a itaat ediyorsa onu sevmek zorundasın. İyi kimseyi seven nefsi için değil Allah için sevmiş olur diyor. Evet. Allah kendisinden razı olsun. Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam kulların günahlarına rabları olmuşsunuz gibi bakmayın. Kul olduğunuz gibi bakın diyor. Hadisi tekrarlayın mı? Kulların döv günahlarına, benim günahlarımı Hüseyin'in Rabbi gibi bakmalım. Sen de kul olduğunuz gibi bakmalısın. O zaman anlar Demek ki kul bilimden bir kötülük istediğini gördüğün zaman elbet onun fiiline boz edecek, şahsına değil. zira tövbe ettiğinde o insanı hiç işlememiş gibi görür. Doğru mu? Eğer şahsına te buğuz edersen ne olur? Arındığı zaman yüzüne bakamazsın. Öyleyse bize düşen kötülük isteyen kimsenin tevbe etmesini sağlamak ve kusurunu gizlemek. Için. Yeter mi? Devam. Mı? Devam. Yeter abi. Devam. Allah bu dini nasıksızlarla de destekler kardeşlerim. Bunu ne demek olduğunu bilir misiniz? Hayatı şey işte. Mi? Bakın Allah Resulü ve Vesselam diyor ki şüphesiz Allah Azze ve Celle bu dini nasıbı olmayan kimselerle de destekler. Mesela Hayatı Sahabe diye bir kitap var. Okudunuz mu? Hepinize tavsiye edelim. Kimin yazılığını bilir misiniz? Cemaat Tebliğ'in kurucusu, başı durumunda olan Zekeriya Tandeh'le mi? Tam bir kitap sünnet düşman biliyor musunuz? Koy bir hanefidir. Peki, o kitabı okuyan ne olur? Çok sever. Kim nasipli, kim nasipli? Biraz geriye gidin. Ebu Talip, yıllarca kime şüper oldu? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Resul Resul. Nasıl öldü? Müşrik, Müşrik olarak öldüğünü söylüyor din değil mi? Nasiplenmiş evet. mi? Yani insanlar görünüşte hayırlı ameller isteyen fakat iç hallerinde ihlası gözetmeyen kimselerle de Allah bu dini Ne yapar? Hı. Öyle insanlar görürsünüz ki. Sakal güzel. Şişmandır. Böyle benim gibi oturduğu yeri kapla Ama iç halini siz Mesela belki hepiniz okumuşsunuzdur. Sultan Vahdettin. Cezayir'de, Fas'ta, Tunus'ta ayaklanmalar çıkıyor. Tarih okursanız yakın tarih. Bakıyor ki hep tarikat şehirlerinden çıkmış ayaklanmalar. Adamları gizli olarak tutup İstanbul'a getirdiğinde Bakıyor ki hepsi sünnetçi cermeli. Yani halkın önünde bunlar hep salih insanlar. İnsanları ihsad eden Hakk'a güya o zaman biliyorsunuz tasavvuf revaçtaydı. Tarikatlar revaçtaydı. E, i̇çimize de birisi çok rahatlıkla, uzun sakalı sütmanlığıyla, güzel sözlerle giremez mi? Umumen dünyayı kastediyorum. Çok rahatlıkla girer Allah bu dini nasip sizlerle de ne yapar? Destekler. Ebu Talip'ten alın mesela. Öyle kimseler vardır ki Allah rızasından başka amaçlarla cihad eder, ilim öğrenir, öğretir, harcamalarda bulunur, hizmetler eder. Bu faaliyetleri İslam'ın aziz olmasında katkı sağlar ise de idlas bulunmadığı için kendisine zerre kadar ne yapmaz? fayda vermez. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi şu kandili görüyor musunuz? Evet. Aynen ilmiyle amel etmeyen adamın, alimin misali şu kandile benzer. Kandil ne yapar? Aydınlattır. karanlıkta insanın gözünün önünü görmesine sebep kılar. Ama aynı zamanda da yakar kendisini ne yapar? Getirir. Bak bu adam nedir? insan. Allah. Evet, çok önemli bir hadis-i şerif. Allah hepimize hayır versin, amellerimizi zayi etmesin. Bu gösteriyor ki, ilahi kelimetullah için yapılan çalışmalarda biz de taviz vermemeniz gerekiyor. Sözümüzle, karakterimizle, yaşantımızla, birbirimize desteğimizle, Birbirimizi her zaman hayra şart edeceğiz. Allah için nefisleri devreye sokmayacağız. Bizden istenen şey sadece Allah'ın isminin izzeti. Dininin izzeti için. Vallahi bunu yapın. İşte dağın başında yalnız ölün. Allah kıyamete kadar sizin isminizi izzet verir. Şart eder. Ama insanların içinde isminiz için çalışırsanız Vallahi sizde izzet de olmaz, seref de olmaz. Ve daha ölmeden işimiz şimdilik dersin. Onun için Allah'ın izzeti için çalışan insanlardan olun. Ve olalım. Allah'ın kelimesinin yüce olması için çalışma bize emredilmiş. Çünkü bütün sohbetlerde Hoca Efendiler veyahut da arkadaşlar veyahut da benden hep şayeti ayeti duymuşsunuzdur. Allah Azze ve Celle, ben cinleri ve insanları ya, yalnız mi? bana kulluk etsinler diye i̇bn Abbas'tan gelen nakilde ne diyor? Her sözde, her işte, her düşüncede, her amelde. Sadece onu razı etme. Allah için buna dikkat eden kullardan alalım. Eğer bizler hakkıyla tövbe edersek, vallahi Allah'ın eli bizim üzerimizde olur. Eğer hakkıyla kardeşlik yapar Allah için bir araya gelirsek Allah bize çok hayırlar istedir. Ama bunun kadri kıymetini bilmezsek unutmayın. Koca koca kalınların helak olması bir suçu bütün toplumun istediğinden değil. 5 bilemedin Bilemediğim 7 kişi bir araya gelip bu fiili istediklerinden boş koca toplumlar ne yapmış? Helak olmuştur. Genel mükemmel. Ama unutmayalım ki kardeşler kalplere hidayet veren kimdir? Allah'tır. Allah. Yani ne acıdır? Düşünün Allah'ın aleyhissalatü vesselam kendine siper olan bir amcasına hidayet edemiyor. Düşünebiliyor musunuz? Ve o kadar üzülüyor ki o kadar üzülüyor ki Rabbimiz Fana Huvve Teala sen sevdiğine hidayet edemezsinler. Düşünün herkes en yakınlarını şöyle bir düşünsün. Hepsinin iman etmesini istemez mi? Sen babanın iman etmesini istemez misin? Sen herkes en yakınlarının tevhid ehli olmasını istemez mi? Ama Allah hidayet etmedikçe ne yapmıyor? Olmuyor. Resil devam ediyor. Vallahi diyor Rabbim beni uyarana kadar ona yetmiş, 100 kere tövbe istifarda bulunacağım. Rabbimiz işte tekrar ayet indirir. Sen ona yetmiş değil, yüzde de tövbe-işkifar Allah onu yine Vakabinde, müşrik olarak öldükleri belli olduktan sonra ne peygambere ne müminlere onlara tövbe-işkifar etme yakışı kalmaz. Bak fişler çıktı. Ne var? Sadece var. İnsan istiyor ki herkes burada olsun, herkes birlik beraberlik içinde olsun. Ama herkesi herkese sevdiremiyor. Ama tevhidi anlayan kimi sevip kimi sevmediğini anlar arkadaşlar. Allah akidesi düzgün olanlarla neylesin. Yani dünyanın öbür günlüğündeki bir Müslümanı görmediğimizde biz onu sevmiyoruz manası. Yani. Allah onun da yediğini versin, kalpleri kuvvet versin, usundursun. Bu kadar. Ve hidayet etme bizim elimizde olacak şey değil, buna gücümüz değil. Ve ayeti de sen dünyayı da versen şu iki tanesinin arasını ne yapamazsın? Kalplerini sındıramazsın. Yani ne verirsen? İkisine paranda vursan tuttuk. Ercan'dan yıldırağı ayaklarından da evlerinde de kelepçe vurduk. Çıldiremezsin diyor. Ama Allah isterse olur diyor. Ama devam ediyor bakın ayet. Siz birbirinizi sevmek zorundasınız. Eğer bunu yapmazsanız unutmayın kafirler de birbirinin dostu ve birbirlerine ne yaparlar? Yardımlaşırlar. Onun için kardeşlerim biz birbirimizi sevmek zorundayız. Allah birbirini kendi rızası için sevenlerden eylesin. Yine bizim için en güzel örnek muhakkak ki kimdir? Allah, Allah Resulü'dür. Öyleyse onu tanıyalım kardeşler. Bakın Türkiye'de en büyük hastalıklardan birisi şucu bucu şunun buyruğu onun adamı. Allah'ın adamı olalım ya. Allah'ın adamı olalım. Aynen. Birisi bize deyince Allah'ın adamına bak desin ya. Şunun adamı demesin. Allah için buna çalış. Buna çalıştığınız zaman tabi örnekte Allah Resulü a.s.m'dir. Onun güzel uslubuyla yapalım ama dünden kırpma yoluna gitmeyelim. Yumuşak olalım ama taviz vermiyorum. Hoşgörü olalım ama sert olmayalım. Bakın İbni'nin Battan gelen bir rivayetli Allah temizine razı olsun. Ümmetinden Kur'an'ı okuyan dini güzelce öğrenen bir topluluk çıkacak. Fakir bilmeyin. Şeytan bunlara gelip şu idarecilerin yanına varsanız ya dünyamızı yolunuza koysa siz de dininizi gizlice yaşasanız diye vesvese verecek. Fakat diken ağacından dikenden başka bir şey toplanmadığı gibi bu idarecinin yakınlığından da günahtan başka o adamın eline hiçbir şey geçmez. Onun şeref Allah kendisinden razı olsun. İşi olmadan devlet erkanıyla düşüp taşan oralara gidenler ilim ne yapmazlardı? Almazlardı. Bakın Allah kendisinden razı olsun. Büyük imamları el alalım. Ebu Hanife kadı olmamak için ne yapmıştır? Dayak yemiş. Yani kadı olmamak için. Emir'in Şeyhul İslam'ı. Çünkü o işlediği günahı ne yapacaktı ondan kılıf. Allah kendisinden razı olsun. Bak bizim ı Malik olmamıştır. Ahmet olmamıştır. İman-ı olmamıştır. Ve zincirle dayak yemiştir. Bu insanlar hapse girmiştir. Allah onlar gibi alimlerin sayısını artırsın kardeşlerim. Amin. Hep uzak durmuşlardır. Çünkü zalime haklı söylemeli alimler bu konumda. Devletle iş birliği yaptı mı o alim hakkı ne yapamaz? Söyleyemez. Onun kulağına fısıldadığını burada yapar. Hangi Ve Müslümanları da birlik, beraberlik içinde bulamaz. Hangi devlet, hangi devlet olursunuz? Hiç fark etmez. Belan derslerini dinlemediniz o Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü yaşadığı topluma bakın. Mekke müşkütleri ve Vesulam'a hutlarına dil uzatmaktan ve adetlerini akılsızlıktan olarak suslamaktan vazgeçmesi karşılığında kendisine kral olmayı, en güzel kızlarını vermeyi, mallarından toplayıp, kavminin en zengin adamını atmayı olmayı söyledi. Ne dedi Allah Resulü Aleyhisselatü bir elime yani. güneşi, bir elime ayı versene yine de bu hak davadan ne yapmam? Vazgeçmem. Evet. Davetçi de bu yolda ne yapma ilerlemek zorunda. Çünkü insanlar davetçinin ağzına hareketlerine ve amellerine bakar. Devletle bir araya gelen yani tabutlu sistemleri kast ediyoruz. Onlarla iştişare eden onlarla düşüp kalkan bir alim hiçbir zaman topluluğunu hakka Yemertemez kardeşler. Bugün bakın kaflete düşen bütün dünyadaki müslümanlara bütün sebepleri alimleridir. Hatta son olaylarda bile hiç tasif etmesen bile en güzel fetvayı Süfer Kardavi vermiştir. Yani hiç tasif etmesen bile. ama diğer alimleri ne yapmıştır mübarek için kattafi için öbürleri için Bunların hepsini katlı vaatı, öldürülmemiştir. Hatta Evet. Rabbim razı olacağı amelleri işlemeye hepimize nasip etsin. Böyle olursa alimler taviz yolunu tutar, önce belli makamlara yerleşir ve böylece İslam'a hizmet etmeliyiz diyenler Allah düşmanlarına hoş gelirtmek için tepe patlak duranlar yerleştikleri bu makamı kaybetmemek için Müslümanlara daha çok zulmeder hale ne yaparlar? gelinler? Bukhari'yi hemen hemen hepimiz okumuşsunuzdur veya şu rivayeti duymuşsunuzdur. Heraklis'in kısasını okudunuz mu? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın kendisine elçisi geliyor, mektubu veriyor. Heraklis ne yapıyor? Zaten alim birisi. Ali Aleyhisselam'ın alametlerinin yuhununu zaten gören birisi hemen sarayına bütün vezirlerinin halkı topluyor ve kapıları da ne yapıyor? Kapattırıyor ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a imanını açıktan bildiriyor. Oradakiler ne yapıyor? Aslandan kaçan yaban eşekleri gibi kapılara doğru kaçınca Heraklis Hemen ne yapıyor? Ben aslında şunu Anında bunu veriyor. İşte dünyada belli bir taht, belli bir makama çalışan insanlar ne yapıyormuş? Kolay kolay başlayacaklar. Onun için dikkat etmemiz gerekiyor nasıtsızlara. Nasıtsızlara. Evet. Bu yüzden bakın günümüzde tesettür veya başka şey ve evet, başka başka birçok meseleler gündeme gelerek Müslümanların arası meşgul ediliyor. Kim halledebildi bir başörtü meselesini? Ya bunların dini laik. Standart kalesi. Kime hangi merci veriyorsun da başörtü halledilecek Mümkün mü? Müslüman Müslüman olmak zorunda. İsteyecekler, ötekiler isteyecek. Yani bir çiftçi tohumu ektiğinde kimden istiyor? Sen de iman edeceksin. Allah'a dua edeceksin. Ve kulluğunu gündeme getirmek zorundasın. Hiçbir merciye gidip de kapısını çalmak zorunda değil. Eğer salarsan, en ki o kapıda da bir belam oturur. Başörtüsü dinde yok ki, Kur'an'da yok ki bundan önceki Diyanetçileri Başkanlığı'nın Yazmış olduğu meali hiç okudunuz mu arkadaşlar? He? Başörtüsüyle alakalı şey okudunuz mu? Okudunuz mu? Örf tüktür. Yani, yani Kur'an'da böyle evet. bir şey yoktur. Şedet biliyor musunuz? Tabii. Onun için seçtiler. Arapça bir fonu rein ne diyor? Evet, hocam ee, biri de çıkıyor da teferraktandır. Herkes takır takır ne yapıyız? Açabilir. Onun için Allah bu dini demek ki maaşı sizlerle de ne yapıyor? Respekliyor. Bakın Allah Resulü diyor ki aleyhissalâhu aleyhissalâhu ben beni ihtiyarlattı. Beni ihtiyarlattır. diyor. Ne ihtiyarlattı? Şu ayet diyor. Emrolunduğun gibi dostluğundur. Evet. Ve Allah Azze ve Celle bu 12. ayet devamını biliyor musunuz bu ayetin? Yürmedenlere meyletmeyin. Sonra size de ateş dokunur. Cehennemde yanarsınız. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yok. Sonra ondan da yardım diremezsiniz. Devamında. Demek ki bunlar çok çok önemli kardeşler. Allah subhanahu ve teala birbirlerini sırf Allah için seven etrafına çok dikkat eden sanmı kullardan eylesin. Amen. Cabir'den bir rivayet der. İnşallah sizlere noktalayın sözümü. Allah Resulü diyor ki dikkat edin. Kur'an ile yönetim birbirinden ayrılacak. Siz Kur'an neredeyse orada yer alın. Üzerinize bazı idareciler girecek. Onlara itaat ederseniz sapıklığa düşersiniz. Karsı çıkarsanız sizi öldürürler. Orada bulunan hadisinde abisi diyor ki Cabir Ya Resulullah buna ne yapalım? Yani karşı çıkarsan öldürüyor. Vahiyle de ne yapmıyor? Amel etmiyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki İsa ashabının aşabının yaptığını yaptı. Onlar ile biçildiler. Baracına çekildiler. Allah'a itaat üzere ölme, isyan üzere yaşamaktan hayırlıdır dediler. Bilin ki haksızlık yaptıklarında savunmak için çarşı, çarp, çarpışıp ölen şehittir dediler. Allah ve teala benim için sövüsenler nerede dediğinde işte buradayım ya Rabbi diyenlerden eylesin. Öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Haneke Allahümme ve birhamdike hamdike eşedenle ilahe illa emte estağfurukün Elhamdülillahi <gülüyor> ve